Temayilat-i kalbiye efal-i ihtiyar değildir. Kalp meyli yani insanın isteğiyle değildir. Hakkın isteğidir. Çünkü gözler ve kalpler yedullahdadır. Kalpler ve gözler yedullahdadır. Allah'ın yedindedir. Yedi yani. Ama cenab Peygamber diyor ki birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden sevmedikçe imanınız kemale girmez. Diyor Peygamber. Peki nasıl vereceğiz? Kalp meyledir, sıcaktır. Kalbin meyri de hakkın deliklerinde. Şimdi sünneti Resul'e iktidar ederek Cenab-ı Peygamber'e sünnetleri işlemeye başlar bir adam. O sünnetleri işlemek mana tarlasına muhabbet toğlunu atmaya benzer. Sonra onu göz yaşıyla sularsa oradan meyve verir istikvalide. Tal-ı Ekrem meyve sulandı bir vakit de meyve verdiği gibi. Cenab-ı Hak ne Kalbin hemen muhabbet etse yani. İşte onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı sevdi, Allah'ı sevdiler. İşte ilayetin şeyi gösteriyor Cenab-ı Hakk'ın bir kısmını Allah-u Teala sever. Bir kısmı işte riyazı yapılar, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerinden cennet eder, kalbi muhabbete döner.